Üzerlerine azap çökünce, ''Ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve İsrail oğullarını seninle birlikte elbette göndereceğiz.'' dediler.